Abdülmelik bin Mervan, Medine'deki valisi Abdülazize diyor ki, bu peygamberin miras olarak bırakmış olduğu bu araziyi, eşlerinin odalarının bulunduğu bu araziyi satın al ve bu araziyi de mescidin, mescide birleştir Dolayısıyla meşk genişle, genişlesin diye bir e, emir buyuruyor. Bu emir yerine getiriliyor. Ancak Peygamberimizin bu konuyla ilgili hassasiyetleri bilindiğinden dolayı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eee Hicrinin, yani o Hazreti Ayşe'nin hicrinle defnedildiğini söylemiştik. O hicrin önüne e, bir duvar yapılıyor. Bir duvar yapılıyor. O kapı, hicrin kapısı örtülüyor. Ondan sonra oraya e, artık kimse giremiyor. Orası duvarla örtülüyor. Bir duvar yapılıyor oraya. Yine bu Hicrin bir tarafı da caminin avlusuna açık hale geliyor. Bir tarafı caminin avlusu. Diğer, ama üç tarafı da e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin içerisinde kalmış oluyor mescit genişleyince. Bu da zaruretten oluyor. Yani bunu e, yapan Abdülmelik bin Mervan eee bunu yaparken, Zahuretten dolayı bunu yapıyor. Mescidin genişlemesi gerekiyor. Dolayısıyla, Oraya bir duvar çekiyor. Ki insanlar, Gelip de, Orada, işte Peygamberimizin kabrine doğru namaz kılmasınlar. Onun etrafında tavaf etmesinler. Kabirlerine el sürüp, Bir takım e, taleplerde, Bizzat Peygamberimizin, e, Ruhundan bir takım taleplerde, Bulunmasınlar. Selamünaleyküm Hocam. Ses yok. Mikrofona tıkla. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kabrinden bir talepte bulunmasınlar diye oraya duvar yapılıyor ve kabir e, iki kat duvarın içerisinde oluyor. Yani önce hicrin duvarı var. Daha sonra hicrin dışında başka bir duvar var iki tane duvar olmuş oluyor. Ve bu içeride bu içer, peygamberimizin kabri içeride kalmış oluyor. ve Bu şekilde e, günümüze kadar gelmiştir. Daha sonra e, kabrin üzeri örtülüyor, kubbe yapılıyor. Bütün bunlarda e, kabrin korunması. Çünkü orada Müslümanlar gelip e, namaz kılıyorlar. O bölüm zaten üstü örtülmesi gerekiyor çünkü e, mescitten birleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bu şekilde bir kubbe inşa edilerek korunmak maksadıyla bu e, kabir orada o şekilde e, korunmuş oluyor. Şimdi Dedik ki bunlar zarurete binaen yapılmıştır. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerine bina yapılması, kabirlerin üzerine kubbe yapılmasını men etmiştir. Nehen sallallahu aleyhi ve sellem en e, tücassasal kubur ve en yubna aleyhâ kabirlerin duvarla, duvarlı bir şekilde yapılmasını, bu duvarların boyanmasını, kireçlenmesini, bu kabirlerin üzerine tavan ve kubbe yapılmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men etmiştir. Bu hadislerde bunları biz görüyoruz. Bütün bu men edişlerin arkasında bu kabirlerin mescitler haline gelmesi korkusu vardır. Onu da bu arada bildirmiş olalım değerli kardeşlerim. Şimdi konuyla ilgili birkaç hadis daha rivayet edip daha sonra sorunun ikinci kısmına yani buralarda namaz ile ilgili bölümüne geçeceğiz inşallah-u Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kabirleri ziyaret etmeyi teşvik ediyor. اَلَا فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ Kabirleri ziyaret edin, zira ahireti size hatırlatacaktır diyor. Ama bunu yaparken de tabi ki kabirleri bir mescit haline getirmek, put haline getirmek, bu da bunlardan da sakındırıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste bakınız, sahih bir hadis. Kuntun heytukum an عَنْ kubur الْقُبُورِ فَزُورُوهَا Daha önce kabirlerin ziyaret edilmesinden sizleri men etmiştim. Niye men etmiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü putperestlikten yeni çıkan bir toplum var. Yeniden bir takım vesilelerle kabirlerle eskiden adet olduğu üzere yeniden putperestliğe dönebilirler. Bu olmasın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden putperestlik e, tohumları yeşermesin diye sahabeyi kabir ziyaretinden men etmiştir. Ancak sahabe tevhidi iyice öğrendikten sonra bu yasağı ortadan kaldırmıştır. Ve fezurruha artık kabileleri ziyaret edin demiştir vakuntü neheytum, anil intibadi fil awiye, fentabi du, wa la taşrabu muskira hadisin devamında bu şekilde söylüyor ve yine Kabir ziyaretiyle ilgili bu konu gelmişken şunu da söyleyelim. Kabristan'da insan gittiği zaman ne yapar? Peygamberimiz ne yapmıştı? Bakınız, peygamberimizden gelen rivayette peygamberimiz kabir ziyareti yapan insanların şöyle söylemesini istiyor. Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minine. Müminlerden oluşan bu Diyarın ehli yani kabir ehli kabristan ehli Allah'ın selamı üzerinize olsun ve inna İşaallahu bikum lahikun İnşallah biz de sizlere katılacağız yer hamullahhul müstadimmi yine minnavaminkum bizden ve sizden Önde gidenlere yani bizden önce ölenlere vefat edenlere Allah merhamet etsin. Ve müstahirin daha sonra ölecek olanlara da Allah merhamet eylesin. Nesallullah lena ve lekumul afiye. Sizler için ve bizler için Allah'tan afiyet dileriz. Allahumme la tuharrimna ecrahum Allah'ım onların ecirlerinden, sevaplarından bizleri mahrum etme. وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ Onlardan sonra bizi fitneye düşürme. Ya Onlar artık vefat edip gittiler. Fitneye düşmeden müminler, fitneye düşmeden ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Bizler de onlar gibi olalım da fitneye düşmeden sana ruhumuzu teslim edelim. وَغْفِلَنَا وَلَهُمْ Allah'ın bizi de onları da affet şeklinde bir dua yapmıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizim de bu sünneti yerine getirmemiz lazım. E, bunun haricinde yok Yasin'di, yok Tebarikeydi, yok Hatim'di, bütün bunlar sonradan insanların e, uydurduğu şeylerdir. Peygamberimizin sünnetinde böyle bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kabir ehli için dua ve niyazda bulunmuştur. Hepsi budur değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının kabrini ziyaretiyle ilgili bir şey daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Çünkü bu da çok tartışılıyor. Peygamberimizin Annesi babasıyla ilgili durum çok tartışılıyor. Bu konuyla ilgili burada peygamberimizden gelen rivayeti aktarmak istiyorum. İsta'zentu Rabbi fi en azura kabraha. Annemin kabrini ziyaret etmem için Rabbim'den izin istedim de o bana bu izni verdi. Festeazentehu fi en estifir leha onun için istiğfar etmem için Annem için istiğfar etme konusunda Rabbimden izin istediğimde buna müsaade etmedi. Bakınız bu çok önemli tekrar üzerine söylemek istiyorum. Annemin kabini ziyaret etmek için Rabbimden izin istedim de, bu izni bana verdi. Onun için tövbe istiğfar etmek istedim de, buna müsaade etmedi. Bu şekilde. Fezûru al kubûra Kabileri ziyaret edin. Feinneha tudekkirukumul âkira Bu ziyaret size ahireti hatırlatacak ve bu şekilde faydalı olacaktır. Yine İbn-i e, İbn Teymiye'nin kitabından şu gelen rivayetleri de aktarmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bu da kabirlere doğru namaz kılınır mı kılınmaz mı konusuna sorusuna cevap olacak. La tusallu ilal kuburi Kabirlere doğru namaz kılmayın. La tusallu ilal kuburi وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا Ne kabirlere doğru namaz kılın, ne de kabirlerin üzerine oturun. Bundan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men etmiştir. Bu hadisi şerifte, Müslüm'ün sahihinde, yer almaktadır, değerli kardeşlerim. Yine, kabirlerin mescitler haline, getirilmesiyle ilgili, şöyle bir rivayet var, inne men kâne qablekum, sizden, önce yaşayan milletlerden, öyleleri vardı ki, kânû yettehidûne'l-kubûre mesâci'de, kabirleri mescitler ediniyorlardı, Ela dikkat edin, bundan sakının, Fala tettikizou al-qubura Dikkat edin, kabirleri mescid haline getirmeyin, namazgah haline getirmeyin, ibadet hal, hane haline getirmeyin. Oralarda ibadet yapmayın. Fə inni anhakum andalik. Muhakkak ki ben bundan sizi men ediyorum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Lanet Allahu ala'l-yehud ve'n-nısara ittahadu min qubur <gülüyor> enbiayhim masacida Bu biraz önce yuhaddiru ma san'u aynı rivayetin bir benzeri Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin zira onlar enbialarından peygamberlerinden bir kısmının kabrini mescitler haline getirdiler Onların yaptığı bu işten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakındırmıştır diyor mal olarak. Değerli kardeşlerim yine başka bir hadis -i şerifte yine İbn Teymiyye'nin bu el Jawabul Bahir Luzzuaril Maka' bir adlı kitabında nakletmiş olduğu diğer bir hadis i şerifte Şöyle sizlere aktarmak istiyorum. İnne ulaike iza kanu fihim er reculu ssalihu femata banu ala kabrihi. O kavimler var ya bizden önce yaşamış olan bazı kavimler. Yani sapık, sapıklığa düşmüş, daraleti düşmüş kavimler. Onlar onlardan salih bir insan öldüğünde onun kabrinin üzerine bina yaparlardı. Kubbe yaparlardı. Türbe yaparlardı. Ve savvaru fihi tilket tasavir. Yine onun kabrinin duvarlarına da bir takım resimler çizerlerdi. Onun resmiyle ilgili veya onun arkadaşları, ders halkaları. Yani bugün kiliselerde gördüğümüz şeyler var. İşte kiliselerde İsa aleyhisselam, havarileri bunlar resim olarak çizilmiştir. Bütün kiliselerde var. Bugün ziyaret ettiğimiz zaman görüyoruz. وَاُولَٰئِكَ شِرَارُ الْقَوْمِ Bilin ki, böyle yapan o kavimler, insanların en şerlileridir. وَاُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ اِنْدَ اللّٰهِ Allah indinde, onlar en şerli kavimlerdir. Yahu melkiyame, kıyamet günü geldiğinde. Evet. Yine Ebül Mesud'un rivayet etmiş olduğu başka bedeste, inn min shirar al-nasi, man tudurikuhumu sa'atu, ahya Kıyamet geldiğinde kıyamet saati kendilerini idrak eden bazı kavimler, bazı insanlar, onlar Allah'ın halkının, mahlukatının artık insanların en şerli, şerlileridir. Yani kendileri hayattayken kendilerini kıyamet idrak eden insanlar en şerli insanlardır. En şerli olacaklardır diyor. Yani demek ki kıyamet koptuğunda e, insanlar en şerli halini yaşayacaklar. İnsanlık alemi en şerli, en dalalete düşmüş, en sapık hallerinde olacaklardır. وَالَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ Onlar da kabirleri, mescitler haline getirenlerdir. Yani Müslümanlık kalkmış değil, Müslümanlık var. İnsanlar ibadet yapıyorlar, namaz kılıyorlar ancak bu insanlar nasıl namaz kılıyor, nerede namaz kılıyor? Kabirlerde, türbelerde namaz kılıyor, kabirlere doğru namaz kılıyorlar, kabirler etrafında tavaf ediyorlar, isteklerini kabirlerden istiyorlar, orada yatan salih insanların ruhlarından istiyorlar vesaire. Ve Allahu Teala... Böyle yapan, ki günümüzde de var bu insanlar, görüyorsunuz her tarafta kıyamet gibi. Böyle yapan insanlar en şerli insanlardır diyor. En şerli, en sapık, en darte düşmüş. Çünkü Allah'a bırakıp da kabirlere yönelmiş insanlar. Kıbrileri kabir olmuş. Sığınakları kabirlerde yatanlar olmuş. Yardım talep ettikleri kabirlerde yatanlar olmuş. Allah'a bırakmışlar, kabirlere dalmışlar. Allah, nerede, kabirde yatan mahluku nerede? Neden Allah'ı bırakıp da kabirde yatan mahlukuna dadanıyorsun, ondan bir şey istiyorsun? O bundan aciz. Ama insanlar maalesef bu çok basit ve çok açık, net, e, e, sapıklık olduğu Kur'an-ı Kerim'de, sahih hadislerde tamamen e, ortaya konmuş bu mesele konusunda bile, gözleri kör, kulakları sağır, beyinleri çalışmıyor, düşünemiyorlar, akledemiyorlar. Bunları söylediğin zaman derhal aha Vahhabi geldi, aha şu geldi, bu geldi, vay be nasıl olur? Aha sapık geldi, yahu kardeşim bu hadisleri okuyanlar, bu ayetleri okuyanlar nasıl olur da sapık olur? Kur'an-ı Kerim'in ayetini okumak sapıklık mıdır? Peygamberimizin hadislerini rivayet, et, rivayet etmek sapıklık oluyor mu? Yoksa sizin kafanızdan uydurmuş olduğunuz bir takım şeyler sapıklık olarak mı nitelendirilecek? Hangi sapıklık? Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti mi sapıklık? Yoksa sizin içinize düşmüş olduğunuz o, Karanlık çukurlar mı sapıklık? Buna lütfen bir karar verin, lütfen bir düşünün. Evet, değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili, burada gelen hadisleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un süreninde yer alan hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. La tettegidu kabri'i eden Benim kabrimi bayramlık yapmayın diyor. Ne demek bayramlık yapmayın? Benim kabrimin etrafında toplanıp da törenler yapmayın. Benim kabrimin etrafına sürekli gelip de Burada bir takım numayişler, bir takım işler, bir takım törenler, bir, bir takım ritüeller yapmayın. Bir kutlama alanı haline getirmeyin. Kutlama yapmayın. Kutlama yapmayın diyor. Benim kavramın etrafında kutlama yapmayın diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kutlu doğum haftası eğer... Biz ülke olarak acaba hala Hicaz bölgesinde olmuş olsaydık, devlet olarak, bir kere kab peygamberimizin kabrinin yanında kutlu doğum haftası yapardık. Toplanırdık orada, Efendim, bir takım ağlamaklar, sızlamaklar, yere yatmaklar, çığırmaklar, feryadı füganlar, saç yolmaları, bu İranların yaptığı gibi bir takım delilikler yapardık herhalde. Ama Allah'a şükür yapmıyoruz. Yani peygamberimiz açık olarak söylüyor: Benim kabrimi bayramlık yapmayın, bayramlık mekanı yapmayın, sürekli orada gelip de bir takım törenler yapmayın, bir takım işler yapmayın. Wassallu ala aleyya haytumakuntum. Nerede olursanız olun bana salat edin. İlla kabrimin yanına gelip de salat etmenize gerek yok. Siz nerede olursanız olun, bana salat edin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ee, fe inne salatekum tebluğuni. Sizin salatınız bana ulaştırılır, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sahabe de onu yapıyordu zaten. Sahabe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübareke eşi Hazreti Aişe'ye fetva sormaya geldiğinde, hadis sormaya geldiğinde, hiçbir zaman hele gidelim de şu kabrin etrafında, şöyle dönelim, tavf edelim, bu kabirden bir şeyler isteyelim, onun ruhaniyetinden bir şey isteyelim, Dememiştir. Böyle bir şey asla varit değil. Ancak Peygamberimizin bu emri yerine getiriliyor. Nedir? Siz illaki de e, benim kabrimin yanına gelmek durumunda değilsiniz. Benim kabrimin yanına sürekli gelip de orayı bir uğrak mekanı haline getirmeyin. Orayı bir bayramlık, bir bayramlık, seyranlık, bir tören alanı, kutlama alanı, haline getirmeyin kutlama arenası haline getirmeyin bir karnaval mekanı haline getirmeyin bir ibadet töreni haline getirmeyin ancak nerede olursanız olun beni hatırladığınızda ismi duyduğunuzda bana selat edin Allah bana sizin selatınızı ulaştırır, ulaştırır diyor o beni bulur diyor o, o onun sevabı beni bulur diyor Getirmiş olduğunuz salatın sevabı beni bulur diyor. Ama bunu yapmak için illa kabrime gelmeniz şart değil. Hatta hatta bundan sakının diyor. Sürekli gelmeyin. Ha gelin selam verin ama bunu bir tören haline getirmeyin böyle bir şeyi. Şimdi burada şöyle bir soru da akla geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek için Yolculuk tertip edilir mi edilmez mi? Bu konuyla ilgili ulama iki kısma ayrılmış. Dört mezhebin imamları tertip edilmez demişlerdir. Ancak şafilerden ve hambelilerden mutaakhirin olanlar, son asr son asra yakın olanların bir kısmı tertip edilebilir. Peygamberin kabrini ziyaret etmek için yolculuk tertip edilebilir. Demişlerdir. Bunu da gerekçesi de şunu söylemişlerdi gerekçe olarak. Demişlerdir ki, Peygamberimizin kabri mescidin içerisinde kaldı. Dolayısıyla Peygamberimizin kabrini ziyaret eden mescidi, mescidini ziyaret etmiş olacaktır. Mescidini ziyaret eden kabrini ziyaret etmiş olacaktır. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Dolayısıyla birini ziyaret eden... Diğerini ziyaret etmiş olacaktır. Burada bir ayrım yapmanın da bir anlamı yoktur demişlerdir. Ancak ülemanın cumhuru, çoğulu demişlerdir ki insan, Müslüman, Peygamberimizin mescidini ziyaret etmeye niyet etmelidir. Ve ona tabi olarak da kabrini ziyaret etme düşüncesi kafasında olmalıdır. Ama esas gayesi Bizzat mescidi ziyaret olmalıdır. Çünkü o mescitte kılınan namaz, diğer mescidlerde kılınan namaza oranla bin kat daha ecirlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La tuşadur halu illa li thalath üç şey dışında, üç yer dışında yolculuk tertip edilmez. Oraya ibadet manasında iba, ibadet manasında yolculuk tertip edilmez. Mescidi هذا, bu benim mescidim, Mescid-i Nebevi. Bu Mescid-i Haram ve Mescid-i Haram, Kabe'nin olduğu mescid. Bu Mescid-i Aksa, Kudüs'te Aksa, Mescid-i Aksa mescidi. Bu üç mescide yolculuk tertip edilebilir. Ve Mescid-i Haram'da kılınan bir, e, bir rekattık namaz, yüz bin rekata alabilir. E, 10.000 rekata tekabül eder. şöyle 100.000 rekata tekabül eder. Mescidi, biraz önce yanlış söyledim, düzeltiyorum. Mescidi Nebevi'de kılınan namaz, 1 rekatlık namaz, 10.000 rekata tekabül eder. Mescidi Aksa'da kılınan namazda, 1 rekatlık da 1.000 rekata tekabül eder. Bu şekilde düzeltmiş olalım, değerli kardeşlerim. E, demek ki Cumhurun görüşü bizzat Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek için yolculuğun, yolculuğun tertip edilmemesi doğrultusunda. Ancak mescidinin ziyaret etmek ve orada ibadet etmek için yolculuk tertip edilir ve oraya gidildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ziyaret edilir. Peki burada önemli bir soru daha var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabrini ziyaret ettik. Ve orada peygamberimize salat ettik, selam ettik. Ve orada e, bir takım dualar da ediyoruz. Allah'ın Resulü'nden bir şey talep etmiyoruz. Ancak Yüce Rabbimizden bir takım şeyler talep ediyoruz. Peygamberimiz için bir takım şeyler talep ediyoruz. Salat ediyoruz, selam ediyoruz. Bunu yaparken Kabre doğru mu yüzümüzü döneceğiz, yoksa kıbleye doğru mu yüzümüzü döneceğiz? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine göre, kıbleye döneceğiz. Peygamberimizin mübarek kabri de sol tarafımızda kalacak. Ebu Hanife'ye göre, rahmetullahi aleyhine göre böyle. Bu duayı yaparken kıbleye döneceğiz. Kabir sol tarafımızda kalacak. Ancak bazı âlima da e, bizzat yüzü yüzü kabre dönmenin bir mahsuru yoktur demişlerdir. E, ancak burada herhangi kabirden herhangi bir şey istenmeyecek. Kabirde yatan için Allah'tan bir şey istenecek. Bu şekilde. Bilelim, söyleyelim. Ee, Peki, kabir vesile edilerek, bu da akla gelebilir, kabir vesile edilerek Allah'tan bir şey istenir mi? Mesela Allah'ım, şurada yatan peygamberinin hürmetine şu duamı kabul et desek, bu doğru olur mu? Cevap, bu doğru olmaz. Çünkü, Peygamberimizden böyle bir e, dua şekli bize rivayet edilmemiştir. Bize gelmemiştir. Bu bu şekilde e, kabirlerde yatanlar duada vesile olarak görülmezler. Peki sağlık sağlığında bir insan Allah'ım falan kulunu seviyorsan onun yüzü hürmetine benim şu talebimi yerine, yerine getir desek bu doğru mudur? El cevap bu da yanlıştır. Yani Allahım şun hakkı için, bunu hakkı için, şu falan kulunu seviyorsan, falan kulun senin katında e, iyi ise, değerli ise, onun yüzü yüzü hürmetine şu kabul et demek caiz değildir. Böyle bir dua şekli sünnette varit değildir. Peygamberimizin duaları arasında yer almaz, tavsiyesi, tavsiyeleri arasında yer almaz. Ancak insanlar yapmış oldukları ibadetleri dualarında vesile kılarlar. Derler ki mesela Allah'ım beş vakit namazımın hürmetine Allah'ım Felanca darda kalan kuluna yardım etmiştim. Bu ameli senin rızan için yaptıysam onun hürmetine. Şu duamı da kabul et diyebiliriz. Bu da e, mağarada kalan üç kişinin e, o mağaradan çıkmak için ibadetlerini vesile olarak görmeleri hadisinden e, bunun cevazını görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Konu tabii ki devam ediyor. Ancak vakit bir hayli uzadı. Başka sorular da var. Kardeşlerimiz başka sorular da sordular. Ben hemen şu konuyu şöyle bir toparlayayım. Ardından diğer kardeşlerimizin sorularına da cevap vermeye çalışalım. Evet. Bakıyorum İbn Teymiy'in rahmetullahi aleyh kitabına. Başka sizlere aktarabileceğim bir şey var mı? Evet, peygamberimize, evet, diğer salatu selam getirmenin faziletiyle ilgili hadisler var. Ee, evet, şu yanlış bilgiyi düzelterek bu konuya son verelim değerli kardeşlerim. O da nedir? Bazı insanlar şöyle bir rivayet söylemişlerdir. Bakınız, men فِي مَمَاتِي كَاَنَّمَا Kim ki öldükten sonra benim kabrimi ziyaret ederse, tıpkı hayatımda beni ziyaret etmiş gibidir. Evet, böyle bir e, hadis e, olduğu ifade edilen bir söz vardır. Ancak bu söz, hadis değildir. Hadis alimleri bunun uydurma söz olduğunu söylemişlerdir. Bazı alimler de en azından e, uydurma olmasa bile çok zayıf bir rivayet olarak kabul eden hadis alimleri olmuştur. Evet, bunu da bildirdikten sonra evet bu konuyla ilgili yeter inşallah bu bilgiler söylemek yeter şimdi sorumuzla ilgili sanırım etraflıca bilgi vermeye çalıştık baya da uzun oldu aşağı yukarı 1 saat 9 dakikadır bu sorumuza cevap bulmaya çalışıyoruz Çok uzun oldu ama şöyle çok kısa bir şekilde birkaç soruya arkadaşlarımızın hatırı kalmasın. O sorulara da birkaç cevap vermeye çalışalım. Kutu doğum haftası nedeniyle salavat okuyup belli sayıda sayıya gelince peygamberimize bu günlerde yollamak ne kadar doğru salavat çekiyoruz zarar olur mu? Rayye kardeşimiz ee, demiş. Değerli kardeşlerim peygamberimize salat selam getirmek Peygamberimizin emridir. Bizden talebidir. Bu, ne zaman aklımıza gelse, adı geçse e, sallallahu getirmemiz lazım. Ancak bunu şu sayıda yapalım, belli günlerde yapalım, e, kutu doğum haftası nedeniyle yapalım. Hayır hayır. Bütün bunlar olayı kısıtlamaktır. Zaman tahtidi yapmak, mekan tahtidi yapmak, e, olayı kısırlaştırmaktır, olayı yonmaktır, yontmaktır, olayı küçültmektir. Halbuki öyle değil. Olay Olay için zaman tahtidi yapamayız, mekan tahtidi yapamayız, bir e, mevzu tahdidi yapamayız, bir e, münasebet tahdidi yapamayız. Ne zaman aklımıza gelirse Peygamberimiz, biz senat-ı selam getiririz. E, bunun doğal hali de budur. E, bunu da sürekli, mesela bin defa, yüz bin defa e, sürekli getirmek, bu da e, yani... Doğru değil, sürekli binlerce kez bunu yapmak da doğru değil. Bıktırır, doğal halinde yapmak lazım. Doğal haliyle, doğal haliyle. Ne zaman akla gelirse o zaman salat selam getirmek lazım. Ve bunu binlerce kez yapmaya da belki orada bir sıkıntı meydana gelebilir, bir bıtkınlık getirir. Dolayısıyla doğal haliyle yapmakta sünnete uygunluk vardır doğal halinde. Ne zaman adını duyarsak o zaman sarat selam getirelim, birkaç dava getirelim. En güzeli budur diye e, düşünüyorum değerli kardeşim. E, başka bir daha bir soru herhalde yok. Var mı? Heh. Şurada evet, evet bakıyorum. El-Fatihah sonra mutlaka Fatiha suresi okumak gerekir mi? Dua ettikten sonra El-Fatiha denilince bazıları başka şey okuyor. Tam olarak ne okumak gerekir? Değerli kardeşlerim, El-Fatiha demek, hadi bir Fatiha okuyun demektir aslında, bir tavsiyedir. Fatiha okumak, Kur'an okumaktır. Kur'an'ın e, Fatiha'sı, yani Kur'an'ı açan, Kur'an'ın en önemli suresidir. Ancak e, namaz akabinde El-Fatiha demek ve Fatiha okumak, e, bidattır. Yani bu sorudan çıkmış bir şeydir. Veya kabirleri ruhuna fatiha deniyor. Kabirler kabir taşının üzerine, mezar taşının üzerine yazılıyor. Bunlar da bidattır. sorudan çıkmış şeylerdir. <gülüyor> Kabirde yata, e, Kabirler için el-Fatiha okumak <gülüyor> peygamberimizin tavsiyeleri arasında yer almaz. Peygamberimizin tavsiyesi biraz önce okumuş olduğum duayı yapmaktır. Namaz akabinde de aynı şekilde fatiha okumak e, sonradan insanların koymuş olduğu bir şeydir. Peygamberimizin yaptığı bir şey değildir. O yüzden e, biri fatiha demiş olsa fatiha okumak vacip falan olmaz. Böyle bir şey olmaz. Biri sana sadece tavsiye ediyor, fatiha oku diyor. Sen istersen okursun, istersen okumazsın. fatiha ne zaman okunur? Ne zaman vaciptir Fatih e okumak? Namazda okumak vaciptir. Evet. Tabii ki Hanefi mezhebine göre o da değil. Onu da söyleyeyim. Diğer mezheplere göre. İçinde köpek resim ve cünüp bulunan eve melekler girmez hadisi sahih midir? Cünüplükten cünüpken kazanılan para helal midir? Cünüpken yapılan işlerde bereketsizlik olur mu? diye sormuş Musa kardeşimiz. Eee İçinde köpek resim, yani cünüp demiyor ama içinde resimler, heykeller ve köpek bulunan eve melekler girmez. Bu hadis-i şerif sahihtir. Ancak orada cünüp ifadesi yoktur çünkü içinde cünüp olmayan ev yoktur değil mi? Yani kusur ana anına kadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam eşiyle beraber olur sabaha kadar işte veya işte sahura kadar sahura kadar e, Hatta yani e, işte gecenin bir vaktine kadar diyeyim kesin bir şey değil de, demeyelim e, uyurdu ardından kalkar gusul alırdı namazını kılardı gece namazını kılardı e, öyle olurdu ki Sahur yemeğini yedikten sonra, Ramazan ayında, yine eşiyle birlikte ee, olur, tabii imsak vakti girmeden olur e, ve bu şekilde fecire kadar, fecire kadar, sabah namazı vaktine kadar da uyuyabilirdi. Fa sabah namazı vakti girmeden veya girdikten sonra abdestini, guslünü alır, mescidine giderdi. Dolayısıyla cünüpken kazanılan mal, yapılan ticaret helal midir? Helaldir. Çünkü ticaretin helal olması için illaki gusül abdesti olması şart değil. Ancak bir Müslüman cünüp dolaşmaz. Bir Müslüman cünüp dolaşmaz. Bir Müslüman cünüp ticaret yapmaz. Bir Müslüman cünüpken sokağa çıkıp da alışverişe çıkmaz. Olur ki vefat ettiği cünüp olarak ölecek. Dolayısıyla cünüplükten gusül almak her zaman erkene alınması gereken, evla olması gereken elzem bir iştir. Bunu yapmak lazım. Çünkü sürekli işte beş vakit namaz kılacağız. Yani çok uzatmak yani eğer bir insan namaz kılamayacağına göre bir vakit geçecek kadar e, cünüplükten e, kurtulamıyorsa günahkardır. E, Namaz kılacak çünkü. O yüzden e, bunlara dikkat etmesi lazım Müslümanların. Evet. Şimdi Raya kardeşimizin sorusu tekrar sormuş. Eee... Tekrar kırmızıyla soruyu yazmış ki e, illa cevap istiyor diye cevabımızı verdik bu konuyla ilgili Fatihah soru Fatihah ile ilgili Rıfat kardeşimiz diyor ki sarık takarak namaz kılmak 70 kat daha fazla sevaptır diye bir hadis var mı? Böyle bir hadis yok. E, bu yani böyle bir hadis yok. E, bunlar uydurma. Yani kesin bilmiyorum ama uydurma olduğunu, bunun sahih hadisi olmadığı konusunda bilgim var. Ama diğer türden zayıf veya mevzu hangisinin içine girer bir araştırmamız lazım. Evet. Başka bir soruya bakıyorum değerli kardeşlerim. Saçlar, saçlarınızı ya hep tıraş edin ya da hep bırakın anlamında bir hadis var mı? Böyle bir hadisinde olduğunu görmedim, duymadım. Saçlarınızı hep bırakın ya da tıraş edin diye böyle bir hadis hiç duymadım. İlk defa burada kardeşimizden böyle bir soruyla karşı karşıya geldik. Tıraş edin veya hep bırakın. Peygamberimizin sünneti malum. Peygamberimizin saçları omuzlarına kadar değerdi, uzundu. Ee, ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem umre ve hacı yaptığında saçını tıraş etti. Bunlar var. Ee, ama bu konuyla ilgili insanlara saçınızı ya bırakın ya da tıraş edin komple. Ya bırakın ya da tıraş edin şeklinde bir emri olduğunu sanmıyorum. Böyle bir şey duymadım. Mutanikahı konusunda sahabeler arasında itlaf olmuş. Ve bazıları muta yapmışlardır. Bunu nasıl anlayalım diyor Rıfat kardeşimize. Muta bir buçuk sene gibi bir zaman e, Tebükseveri sırasında bir buçuk sene gibi bir zaman e, İslam tarihinde caiz olarak görülen bir nikah çeşidi olarak e, uygulanmıştır. E, çok nadiren uygulanmıştır ve daha sonra kaldırılmıştır. bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açık ve net hadisleriyle men etmiştir. Bundan men etmiştir. Evet. Şarkı söyleyen kadınlar, kuşlarla oynayan, eteksiz olarak hamama giren, tavla ve santranç oynayan, yolda bir şeyler yemek gibi adi hareketlerde bulunan kimse, büyük günah işlediğinden, şahitliği geçersizdir, tespiti doğru mu? Değerli kardeşim, Şarkı söyleyen kadınlar, kuşlarla oynayan, eteksiz olarak hamama giren, tavla ve santranç oynayan, yolda bir şeyler yemek gibi adi hareketlerde bulunan kimse büyük günah işlemez. Bunlar büyük günah değildir. Yani şarkı söylemek günah, yani şarkı söylemek eğer sözleri mübahsa, mübah sözlerse ve çalgısız is çalgısız ise ve bu kişi kendi kendine mırıldanıyorsa bunu Bunda bir sıkıntı yok. Ancak kadınlar erkeklere söyleyemez. Bunda bir haramlık söz konusu. Veya kadınların vücutlarını vasfeden fitne fesadın ortaya çıkmasına, şehvetin uyanmasına vesile olacak bir takım sözlerle şarkılar söylemek haramdır. Çalgılı olursa komple haram zaten. Kuşlarla oynayan yani bu böyle bir kuşlarla kim oynar böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Eteks olarak hamama giren. Bunlar tabi eteks olarak hamama girmek yani peştamalsız işte avret yerini göstererek hamama girmek günahtır. Ancak bu büyük günah değildir. Tavla santranç oynamak bunlar da bir kumar şeklinde bir bahse oynanırsa e, haramdır. Bunlar da büyük günahlardan değildir. Yolda bir şey yemek e, helaldir. Onda bir sıkıntı yok. Yolda bir şey yemek adi bir iş değildir. Yani yiyebilir, Onda insan bir sıkıntı yok. Bu Evet. Yani bunlar da bu şekilde söyleyelim. Bunun e, hadi, böyle bir hadis diye bir şey düşünürse aslı yoktur. Aileden gizli olarak kıyılan nikah geçerli midir? Ee, şimdi لَا نِكَهَ اِلَّا بِوَل۪يِّن hadisini baz alarak hanımın babasının veya e, babası yoksa abisinin, abisi yoksa amcasının gibi velisi olmadan velisin rızası olmadan nikah olmayacağını söyler. Cumhur-ü ulema, cumhur ulema, şafiler, hanbeliler, bunlar söylüyor. Ancak Ebu Hanife'ye göre bu şart değildir. Veli'nin rızası nikahta şart değildir. Dolayısıyla Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Fıkıh anlayışına ve fetvasına göre e, velinin rızası nikahta şart değildir. Ama Cumhur'a göre velinin rızası nikahta şarttır. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız fıkıh kitaplarına, nikah bahsine e, bakınız inşallah. Evet. Başka soru var mı? Herhalde. Enes Abdülhalik Altın ne kadar olsa ona ne kadar zekat vermek lazımdır? Değerli kardeşim bu son sorumuz herhalde. 80.14 gram altınımız var ise buna 40 gram için için bir gram olmak üzere e, bir ne düşer zekat düşer yani 80.14 gramda verilmesi gereken zekat miktarı 2 gram e, ve küsürat küsüratı var yani 40'ta bir olduğuna göre. 80 gramda 2 gram. 14 gramda da 14'ün işte 40'da birini düşünürsek o da aşağı yukarı 0.5 veya daha az bir grama tekabül eder. 2 gramdan hafif fazla bir zekat vermek düşer. 80.14 grama 2 gram ve küsür rahatı zekat vermek vaciptir. Evet. Musa kardeşimiz, insan eşine lanet okursa onunla birlikte olabilir mi? Evet. Lanet okumak nikaha düşürmeyeceğine göre onunla birlikte beraber olabilir ama lanetten kaçınmak lazım. Müslüman'a lanet edilmez. Evet. Değerli kardeşlerim, yeterli herhalde değil mi? 1 saat 24 dakika oldu. Allah hepinizden razı olsun. E, son soru. Bakınız Rıfat kardeşim. Hocam şer'i ayet, şer ayetleri ne demektir? diye sormuş. E, şer'i ayetler. E, herhalde e, ayat-ı şer'iyye şer'atın ayetleri, şer'atın delilleri manasına gelmektedir. Bu şekilde evet şeriatın delili ayeti manasına gelmektedir. Sorunuzdan tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım. Aklıma gelen inkar sözlerinden dolayı kafir olur muyum? Vesvese nedir? Nedenleri ve kurtuluş yolları hakkında bilgi. Bu son olsun. Ee, i̇nsanın aklına gelen küfri düşüncelerden dolayı kafir olmaz. Buna itikad etmedikçe. Vesveseden dolayı insan kafir olmaz. Bu vesvesesine İnanmadıkça. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hani sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü biz öyle besleseler içerisinde oluyoruz ki bunu dışarı vursak bizim kafir olduğumuzu zannedersin yani dışarı vursak. Aklımıza işte öyle şeyler geliyor ki işte şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, Allah'ı kim yarattı? Haşa. Böyle sorular aklımıza geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evve cittumuhu siz onu buldunuz mu gerçekten? Böyle şey aklınıza geldi mi? Gerçekten diye soruyor sahabeye. Evet bulduk ya Rasulullah Ha diyor işte bu sizin imanınızın alametidir. Demek ki siz imanınızı, müca, imanınızı koruyorsunuz, imanınızı savunuyorsunuz ve şeytan da size bu tür vesveseler veriyor. Ama siz buna rağmen tevhidi, tevhidi bırakmıyorsunuz, imanı bırakmıyorsunuz, tevhidi savunuyorsunuz. Demek ki siz e, yalandan yere iman edenler değil, hakiki olarak iman edenler, imanını sözde yapanlar değil, fiili olarak e, da imanının arkasında olanlar, imanını tasdik edenler, imanını savunanlarsınız. E, Dolayısıyla siz gerçek müminlersiniz şeklinde onlara müjde veriyor. Evet. Allah bizden razı olsun. Ve akhir davana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Son soru demiştim. Rıfat kardeşimiz bu sorudan sordu. İnşallah bundan sonra sorulmaz. Ee, onu da kırmlayalım. Allah'ın eee basîr sıfatı var diyebilir e, var diyebilir miyiz? Allah'ın gözleri var mıdır? <gülüyor> evet. Basîr Allah Allah'ın görme sıfatıdır. Basir. Allah her şeyi görür manasında. Peki Allahu Teala'nın e, gözü var mıdır? Biz şunu itikat ederiz. Allahu Teala basirdir. Ancak insanlardaki göz organına benzeyen bir göz organına sahiptir diyemeyiz. Onun mahlukatının gözüne, kaşına benzetemeyiz. Mahlukatına benzetemeyiz. Leyse <gülüyor> kemifilhi şey, Allah'ın misline benzer hiçbir şey yoktur. Allah'ın misline benzer hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla biz... Allah'ın sıfatlarını tasdik etmekle mükellefiz. Allah basir mi? Basir. Görür mü? Görür. E neyle görür? Allah'ın gözü var mıdır? İnsanın gözüne mi benzer? Ya Allah elbette görüyor e, görme işlevini yerine getiren bir özelliği var ama bu özelliği, bu sıfatı mahlukatına asla benzemez. Dolayısıyla biz ee, insanların gözüne benzer gözü vardır diye bir e, iftirada bulunamayız. Böyle bir hakkımız yok. Allahu Teala'nın sıfatlarını kabul edeceğiz. Bir olgu olarak, bir özellik olarak, bir sıfat olarak bunları kabul edeceğiz ve bunları kabul ederken de teşbihten ve tecsimden, yani mahlukatına benzetmekten veya Maddeleştirmekten, madde olarak görmekten, cisimlendirmekten daha doğrusu fiziki anlamda cisim tayin etmekten e, uzak duracağız. Tecsim ve teşbihten uzak duracağız. Çünkü gerek madde e, ve gerekse insandaki özellikler Allah'ın yaratmış olduğu özellikler mahluklardır. Ve Allah hiçbir mahluk adına benzemez. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah gelecek derste beraber oluruz. Dua ediniz inşallah. Allah sizlerde de bizler de muvaffak eylesin. Yapmış olduğumuz bu ameli salih amellerden eylesin. allah Teala ilminizi bol ömrünüzü bereketli amellerinizi salih ve makbul eylesin. Geceniz mübarek olsun. O sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.